Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah mutenne konumuz namaz. Fakat namaz fıkıcaysan namaz var tabii, dini an namaz var. Bugün inşallah konumuz namazın hakikati gerçeği. Yani namazın gerçeği nedir? Hakikati. Allah Teala mevlamın cileşhanlığı cenneti yarattığı zaman mevlam emirleri cennete şöyle bir mevlam buyuruyor: Ya cennet tekellemi, ya cennet konuş. Tabi Allah önünde her varlık Allah muhatap oluyor konuşur. Cennet şöyle buyurdu siddiillah. قَدْ اَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Üç sefer cennet bunu söyledi, okudu yani. Ayet-i Kerim et abi bu. Mevla buyurdu ki Mevlamız cennete ya cennet kim namazını huşu ile kılarsa onun da sana vereceğim Mevla buyurdu namazı tabi kılmak farz. yine de herkese. Yani bir evde bir kişi kılması ile diğer namaz sakit olmuyor. Fakat bir de namazı huşuyla kılmak. Namazın içine girmek. Namazdan bir zevk feyiz almak. Namazın ruhsal yönüne inebilmek namazda. İşte asıl mesele burada muhteremler. Önce inşallah ayetin anlamını vereyim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflahal mü'minûn. velamız buyuruyor. Kad eflahal kesinlikle, katiyetle felaha kavuştu. Yani cehennemden kurtuldu, sıratı geçti, cehennete girdi. Yani girecek kesin. Kimler el müminun mü'minler. Mü'min, iman ede inananlar. Hangi mü'minler ama? Burada lâm-ı tarif var. El-mü'minünde. Buradaki lâm-ı belirli mü'min anlamına geliyor. Kimler bunlar? اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Mevla buyuruyor. Bu ayet bunu müfessif olmuş oluyor. Mevla buyuruyor namazını huşu ile kılanlar onlar kesinlikle felak kavuştular. O gözle bakabilir mi lanbıyır ya. Ne demek felak kavuşmak? Demek ki cehennemden kurtulmak, oraya düşmemek, sıratı geçmek cennete kavuşmak. Namazı huşu ile kılmak için namazı önemi nedir? Önce huşu ne? ondan inşallah kısa bahsedelim huşu haşyet kökeninden geliyor korku titreşim anlamına geliyor yalnız korkunun da çeşitleri var bir azamet korkusu deniyor azamet korkusu Allah azametten korkma bir de hafül ikab Allah'ın azabından korkma Buradaki korku Allah'ın azametini düşünme. Ki Allah Rabbul Alemin'dir. Ona kulluk edebilecek miyim acaba diye. Hz. Aşademiz buyuruyor. Ben diyor Resulullah ile beraber evimizde sohbet ederken ezanı Muhammed'i okununca Resulullah sanki beni görmez diye ben onu sanki görmüyordum diyor. Neden ya eşi diyorlar. Namazın heybeti, azameti bizi kapsıyordu buyuruyor. Yani biraz sonra namaza kalkacağız. Allah huzurunda dikileceğiz. Kolay değil bu. Böyle yapardık buyuruyor. Namaz tabi dinin direği muhteremler. Yani dinin direği, özü, aslı temeli namaz. Bu ne anlama geliyor? Allah kursun, namazı olmayanın dinine temeli yok. direği yok, öz yok demektir. Her ne kadar kafir denmese de namaz kılmayan kişiye ama bu kişi dinin özünden, temrinden yoksundur. Bunun için namaz kılmayan kişi her kötülüğü yapabilir. Hatta toplumda bile namaz kılmayan kişiler Haram günah işlerken onlara herkes normal, doğal bakar, tamam namaz kılmıyor bu, yapabilir. Ama beş vakitini kılan bir müslüman günah işleyince hemen toplum ayıplar bunu, bak bak derler, namaz kılıyor bile bu iş yapıyor, bakın muhtemelen. Yani toplum bile notunu veren böyle şey. Demek ki namazdan kopan kişi, Allah korusun her kötülüğü yapabiliyor artık. Namazı güzel kılmak, huşuyla kılmak, namazdan bir tat, ruhsal zevk, fiiz almak. Tabi bunları biz alabilirsek eğer, o zaman namaz bize ağır zor gelmez. Namazın vaktini iple çekeriz. Yani namazda tekrar gelse diye. O kadar tatlı namazda bunun tabi duyabilirsek tabi. Bu şimdi ne yapmamız gerekiyor? Mevla'mız namazdan önce bizlere altı şat koşuyor bakarız. Yani kul öyle birden bire namaza giremiyor birdenbire bire küldür. rükürülür. Dünyayla meşgul, işine meşgul ya da sabah uykusunda kişi hemen kalkıp da namaza giremiyor. Namazın bir alt yapısı var. Namazın altı şatı var, ön şatı var namazın. Mevlan büyüyor kulum önce bunları yerine getir sonra huzuruma dikil Mevlam'ı diyor nedir bunlar hepiniz tabi bildi ama işte tabi bir şey özetleyeceğim bunları da birinci şartı namaz ön şartı hadesten taharet hades abdestsizlik hali demektir Ondan temizlenme. Tabi gusül gerekiyorsa, gusül alma. Gusül gerekmiyorsa, normal abdesti alma. Su varsa, e, su yok ya da su var ama kişinin rahatsızlığı var, yarası var, belesi var, bir şey varsa o zaman temin yapma. Hadesten taharet. İşte bu hadesten taharet, abdest nedir? Mütab-ı Salaf-ı Abdest, bir tabirle sala namazın anahtarı abdes. Abdesi biz alabilirsek elhamdülillah anahtarı elimizde teslim aldık. Ne kaldı geriye? Artık kapıyı açmak kaldı. Yalnız tabii anahtarın dişe düz olması gerekiyor. Anahtarın dişleri düz değilse, aşırmışsa döner içine boş boşla darbeler, açmaz. Açmaz. Şimdi işte bize böyle yapıyoruz bazılarımız. Abdestimizi güzel almıyorlar. Gelişi güzel, çabuşu bu yapıyoruz. Sonra namaza girince oluyor, kalıyor, bir şey alamıyoruz namazdan. E, tam dişleri güzel diye namaz Dönüyor olduğu ya böyle. Açamıyor kapıyı. Namaza giremiyoruz, İçine giremiyoruz namazdan, İçine giremiyoruz. Abdestin dört tane farzu var. Dört tane farzu var. Yüz, el baş misli, ayak yıkanması, dört tane farz var. Dört temel faz bunda. Nedir bunlar? Bunlar dört büyük günahın yıkanması anlamına geliyor. Bu dört ağza, bedenin beden namına, vekaletten bunlar yıkanıyorlar. Dört tane büyük günahın silmiz anlamına geliyor. Abdestin sünnetleri var sana. El yıkanmak, ağza su, bu, su vermek gibi. Bunlar da diğer günahların silmiz anlamına geliyor. Yani kul, İnsan abdest aldığı zaman abdestin dökebileceği günah dökülüyor. Abdestin ne kahkah abdest günah dökebiliyorsa onlar dökülüyor. Onlar dökülüyor. E, Müslümanlarlara bir dikkat buyurun bakın şöyle insan abdest almayacak ki kendi durumuna baksın şöyle psikolojik olarak ruhsal olarak insan durumuna baksın bir de kişi abdest alsın. Sonra sen kendi durumuna baksın. Bak emin ol, arada çok ama çok fark vereceksiniz bakın böylece. Yani abdestin manevi çok büyük özelliği var. Yani kişiyi namaza yaklaştıran, kişiyi Allah huzuruna sokabilecek bir mertebe katı abdest bir şeydir böylece. Yani abdestli durumu uyuşukluk ve miskini durumudur abdestli durum böyle. Abdestin o önemli vardır, abdestin vardır. Neden? Çünkü günahların çoğunu döküyor abdest böyle. Onlar üzerinde ağır yük onlar. Onlar bizi sıkıyorlar böyle. Daraltıyor onlar bizi. İnsan bundan mühafirliyor. Sonra namazın ikinci ön şartı necasetten taharet. Necaset, necis pis demektir. Hangi pislik ama? Dini açıdan pis olan maddelerden. Mesela bir insan mesleği icabı, tamirci. Üstü, gazlı, mazotlu, benzinli, şub yağlı olabilir. Ama bunlar dini açıdan necis değil bunlar. O şekilde iş yeri namazını kılabilir kişi, kılabilir. Hangi şey necisse dini açıdan ondan temizlenme gerekiyor. Neler bunlar? Tabi çok kısa belirteyim. İnsanın bedenden çıkıp da Abdesti bozanı her şey necistir. İnsan bedenen çıkıp abdesti bozanı. Mesela insan bedene ter çıkıyor yazın. Abdesti bozmuyor ter temizdir işte. Ölçü bak bakmadan işte. Tabi hepimiz seriyoruz. Su gibi oluyor bazen. Ama nedir? Bedenden çıkıyor abdesti bozmadığı için ter temizdir. Abi insanın burnu mesela bunun akıntısı, normalde nezli olan kişinin bunun akıntısı, insan medenleri siler, cebine koyar. Çok temizdir. Ama bedenden çıkıp abdesti bozan, yani idra gibi, diğer şeyleri gibi, kan, irin, gibi, bunları abdesti bozduğu için, bunlar tabi necistir. Hatta bir insanın burnu kanasa, kişi burun kanı medenle silse, temiz onu cebine koysa o menzilin cebindeyken namaz kılamaz. Kanlıs olduğu için. Şimdi bu nerasetten arıma temizeme üç yerde olacak namazın üç yerde olacak. Biri namaz kılacağımız mekanın temiz olması gerekiyor. İkincisi üstümüzdeki ondaki elbiselerin temiz olması gerekiyor. Üçüncüsü bedenimizin, derimizin de temiz olması gerekiyor. Namaz kılacağımızda niris madde varsa yine olmaz. Üstümüzde var, gerek cebimizde, gerekse pantoloda, cekette, gömlekte. Niris madde var, yine olmaz. Üçüncüsü bedenimizde pislik varsa yine olmaz. Şimdi dışımızın temizliği Demek ki üç bölüme ayrılıyor. Aslında bunların her birinin bir de manevi yönü var. İşimize bakan yönü var. İşte işimize de üç şeyin temiz olması gerekiyor aynı zamanda. Bu da gerekiyor. Biri kalbimizin temiz olması, ikincisi ruhumuzun temiz olması, üçüncüsü de sır deniyor. Sırrımızın temiz olması gerekiyor. İnsanın bedeni makinesinde muhtemelenler çok ama çok cihazlar var. Ama bunları biz çalıştıramıyoruz böyle, tam çalıştıramıyoruz bunları. Ancak peygamberler bunları tam çalıştırır, ancak büyük veliler bunların çoğunu çalıştırıyorlar. İnsan bedeni en gerekmiş makinedir. Bari. Ama tam çalıştıramıyoruz. Neye benziyor bu? Mesela günümüzde bir kişi yeni çıkan bir elektronik cihaz alıyor. En basit bir işte bilgisayarıdır, işte telefondur, saattır. Yani yeni gelişmiş, çok değişik kullanışı olan bir şey alıyor kişi. Şimdi diyor kişi yine aldığı zamanlar daha bunun çok şeyleri var ama diyor, hepsini bilemiyorum diyor. Hatta bir hanım mesela, hanım dikiş makinesi alıyor. Ne diyor hanım? Bu diyor efendim işte delik yapar, şunu şunu yapar ama onları bilemiyorum. Diyor. Bak, Neden? Demek ki makine sahibi oluyor kişi, kişi o cihazın sahibi oluyor ama tam insan kapatı çalıştıramıyor. Çalıştıramıyor. Beden bunu gibi muhtemelen. Yoksa insanın bedeni bütün kağıtı kapsayan bir cihaz böylece. Yani bunları biz çalıştırabilsek, meditleri görürüz, onlara konuşabiliriz, ruhları görebiliriz, her şey yapabiliriz böylece. Ama tam bunu da biz çalıştıramıyoruz böylece. Birincisi, kalbimizin temiz olması gerekiyor. Bu da nedir? Kalpte günahlarından arınması gerekiyor. Kalbimizde günahlar, o günahların katılığı, karalığı varken kalp öyle durumda olur kalp böyle. Kalp isteksiz, ışık olur, kalp diyor, duyarsız olur, kalp manevi alamaz böylece. Işte. İkincisi ruhun temizliği o da kötü ahlaktan temizlenme. Kimseye karşı haser olmama, herkese karşı iyi göze bakma insanlara, üçüncüsü, en zor o, sırrın temizliği. Oraya Allah'tan başlı bir şeyi sokmama Bu tabi en zor bu tabi. Üçüncüsü, setri avret. Namazın bir şartı, setri avret. Sedir örtmek, gizlemek anlamına geliyor. Avret'te edep yerlerini yani gereken yerleri namazda örtmek, örtülmek. Kişi nasıl ki bedeninin ayıp yerlerini kulağa göstermek istemiyorsa ama içimizi günahlı var şimdi muhteremler. Kalbimiz günah, pislik dolu. allah Teala bunları görüyor. Görüyor mu allah Teala bunları, görüyor muhteremler. İşte işimizi de böyle günahtan arındırmak bunlara da arkadaşlar. Bir gün bir Arabi geliyor Medine'ye. Arabi çöl yaşayan Araplar denir. Tabi çöl havası serttir. Onlar biraz kaba olur o insanların mizahları. Geliyor Medine'ye münevereye. Peygamberimiz yanına geliyor. Bağırla konuşuyor tabi. Alıyor alışmış çölde. Ya Allah ben Evet, çok günah işledim bir zamanlar, İslam'dan önce. Çok günah işledim. Ne olacak günahlarım şimdi benim? Peygamber tabi buna tevbenin yolunu öğretti Peygamberimiz. Şimdi böyle tevbe ettin mi? Nazım pişman oldun mu? Onlara bıraktın mı? Allah affet olma inşallah. Peki sevindi bu Arabi. Yürüm gitmeye başladı. Durdu. geri döndü. Gene geldi. Ya Allah ben o günahları işlerken Allah beni görüyordu değil mi? Evet görüyordu. Böyle durur duru da Ya Allah, Demek mi Allah beni görüyordu, biliyor, Allah bana bakıyordu ve günah işliyordum dedi. İşine bir korku geldi böyle. Allah korkusuna geldi. Böyle bir Allah dedi, düşüp aydın öterenler. Genelde halk arasında bir söz vardır. Yani bazı günahları küçümseme halk arasında. Canım işte ne olacak? iş ona kalsın gibi. Ama kimi isyan değil mi? İsyan kime? Muhtemelen bak. Allah isyan ceneş Ona karşı bizi görebiliyor. İşte bu setre avlette ne yapacağız? Ya Rabbi dışımızı örttük ayıplarımızı ama işimiz ayıp dolu Ya Rabbi. İşimiz günah dolu Ya Rabbi. Bunlar senin afet bağışlı arabideye insanın bunu kalbinden geçirmemiz gerekiyor de. Dönüsü istikbali kıble, kıbleye dönmek, kıbleye yürümek. Önce bir vakti girelim, sonra geçelim inşallah. Dönüşün vakit diyelim daha uygun olacak inşallah. Vakit. Farz namazlarının vakitleri var. Farz namaz vakti gelmeden kıldırsa o namaz geçerli olmuyor. Yadisi gerekiyor. Neden? Henüz daha farz olmadı. Kıldı ama o kıldın nafile ne geçiyor bakın muhtemeler. O ne geçiyor bu şeyler diyeceğim. O namazın vakti gelecek. Namazın vakti gelince o zaman kişi namaz farz oluyor. O zaman kıldı mı? O zaman farzı kılmış oluyor. Allah'imiz de kılmış oluyor böylece. Her namazın bir de vakit var. Nedir vakit muhteremler? İşte vakit var ya vakit. Bir Allah ile kul arasında randevu böyle. Randevu böylece. Allah'ın verdiği randevu. Hem de nasıl randevu? Bölge bölge. Bütün dünya birden değil. Bölge bölge böylece. Şimdi Marmara bölgesi, Doğu Orta Anadolu, dolu, Doğu Anadolu. İşte Batı, Avrupa, şunlar, bunlar böyle dünya dolaşa dolaşa günün her saatinde, her anında başka bir yöreye Mevlam bir randevu veriyor. O yöre halkına böyle. Orada o namazın vakti görüyor. Ezanlar okunuyor. Hayalet salah Ey müminler! Ey mümineler! Namaza koşun! Hayyanel felah! Kurtuluşa koşun! Kurtuluş namazda! Namazda diye işte bu vakti beklerken de bunu düşünmek gerekiyor işte 10 dakika sonra 15 dakika sonra bölgemizde namazın vakti gelecek Allah'ın bize randevusunun vakti gelecek Allah'ın üzerine dikileceğiz Allah ile bir tekellüm, konuşma olacak Allah huzurunda beşincisi İstikbali kıble kıbleye yönelme bütün Müslümanlar tek bir noktaya yöneliyorlar. Bütün Müslümanlar öyle karmaşa yok mu da? Bir disiplin bakını böyle. Vakit o da bir disiplin böyle. Işte. Kul icabını uykusan terk ediyor, kalkıyor, işini ayırıyor sofrasından kalkacak. Ne yapacak kul? Bir disiplin böyle. İlahi emir kim Allah'a inanıyorsa kim Allah'a inanıyorsa onlar bu davete koşacaklar. Buna koşacaklar. Şimdi bu vaktin bir diğer manevi yönü şu. Vaktin bir manevi yönünde şu var bir de. Her vaktin nasıl bir ezanı daveti varsa bir de gün gelecek gün gelecek kıyametten sonra ikinci su üflenecek. İkinci su üflenecek. İsa Aleyhisselam onu davet edecek. Ey çürüyen bedenler! Ey dağılan kemikler! Kumu bi zillah! Allah'ın dediği anda hemen bedenler oluşacak. Bir anda Bir anda oluşacak. Nasıl olacak? Aslında yani insan düşünse gayet doğal. Doğal. Mesela bugün bakıyoruz insan yaradılışına. Nasıl insan yaratılıyor Toprak maddelerinde işte. Atın melemetler. evet. Yağmur geliyor, çamur geliyor. geliyor. kökleri bunları emiyorlar. Bilkiyiler meyve sebze insanları yeniyor, kan hücre oluyor, üreme hücresi oluyor, devlet dölleniyor. Dünya geliyor. Nerede başlangıcı? Mevde. Mevde neresi başlangıcı? Toprak maddeleri Ne var? Dünya Allah tarafı bağlı. Dünyada bazı kral koyun bölen Dünyada insan yaşamı bazı kurallardan geçiyor, biraz zamana bağlı oluyor. Ama Allah buna bağlı değil ki haşa. O koymuyu bu düzeni koymuy Mevlam berece. İşte ikiz ühürlü zamanlar İsa Aleyhisselam "Ey çürüyen bedenler, ey dağılan kemikler toplanın, kalkın." dediği anda hem onlar birden bir atomu birleşecekler, insanın hücresi meydana gelecek, beden bedene gelecek. Kalkacak muhtemelenler. İşte her ezan vakti bilhassa özellikle sabah ezanı. Bu anlamadığım muhtemelenler. O bunu daha çok andırıyor sabah ezanı. Yani kişi uykudan yataktan kalkıyor kişi ezanla beraber kalkıyor Allah'ın emriyle kim ki evliliğe biliyorlar kim gidiyorlar dünyada namaza davet edildiği zaman ezan okuduğu zamanlar, kim gibi ki buna içsekli böyle zevkli kalkarsa, o kişi maaşları gününde kalbinden böyle kalkacak, buyuruyorlar Allah davet ediyor. Aldığına girecek, böyle kalkacak, buyuruyorlar böyle işe. İstikbal-i kıble, kıbleye yönelme. Kıble, Kabe'miz yani, Mekke'ye mükeremede. Kabe, kıblemiz. Bütün Müslümanlar toplayıyor Müslümanlar. Kabe... Kabe'nin binası... Kabe'nin binası... Mesela temelden kaldırılsa... Bir helikopterle başka yere konsa... Orası kıble olmuyor ama... Kabe'nin yeri kıble... Kabe'nin yeri kıble... bundu yer... Nereye kadar? Yedi kat yerin altına kadar kıble... Ta gökteye kadar yine kıble, üzere böyle. Gidik kalp yerin altına kadar, diyor kadar. Yani dünyanın merkezine kadar kıble böylece. Şimdi Mekke'ye mükerremede bile, hatta Kabe'nin etrafında bile aşağıda yerler var böyle, yer altı yerler var. Orada namaz kılan var tabi böylece. Yine Mekke'ye mükerremede, e, evin altında bazen de boğdu namaz kılanlar var. Onlar Kabe'nin da aşağıda onlar böylece eğer yalnız Kabe'nin yüksekliği kıble olsaydı onlar namaza kabul olmazdı bu şekilde yine şu anda bile Mekke'ye mükerremede yüksek binalar var, oteller var, çok yüksek binalar var çok da yüksek onlar orada namaz kılınıyor hatta Kabe, haram-ı şerifte bile bina, yüksek binalar etrafa çevirmiş şekilde üst katlar kabe'nin daha yüksekte orada namaz kılınıyor Kabe dönüyor dönülüyor Kabe aşağıda kalıyor ama demek ki kıble yedi kat yerin altına kadar merkez kadar kıble üstü köte kadar yine olmuş oluyor bu Kabe'ye kıbleye dönme namazda istikbal dönüş demektir kıbleye dönme yönelme bu ne anlama geliyor muhtemelen mali aşıdan hepsinin bir zahiri batını var dönüyor bence bu da nedir gönüllerin de Rabbine dönmesi ve Rabbeli Kabe deniyor. ve Rabbeli Kabe Kabe'yi yaratan onu Rabbi olan Mevla'ya gönüllerin Mevla'ya dönmesi yani kul artık işini bırakacak hiç dışına bırakacak yüzünü, göğsünü kişi kıbleye döndüğü gibi gönlümüzle Allah-u Teala'ya döndürme inşallah namazın beşinin şartı niyet niyet Allah ile bir sözleşme niyet Allah ile bir sözleşme Allah gelişi haline kul ne yapıyor bak kul yatağından kalktı işinden ayrıldı icabında yolda arabasını durdurduğu işte benziyden durduğu neyse kul her şartları açtı hangi ortama usutun kul, hasta olsa, ne yaptı kul? Ön şadiyene getirdi, namazın vati girdi, kıbleye yöneldi, şimdi kul niyet ediyor. Allah uzununa dikildi, kıbleye döndü, Allah ile bir sözleşme yapıyor kul. Bak, niye bu, yani niyet çok ama çok mühim. Niye böyle? Eğer niyet ederken namaza girişte, biraz orada uyanlık olabilecek muhteremler, niyet ederken. Ne dediğimizi, amacımızı bilebilsek o anda, neredeyiz, ne yapmak istiyoruz, bunu bilebilsek, niyeti güzel yapabilsek, ifşa namaz da güzel olur muhteremler. Niyet çok mühim, Allah ile burada bir sözleşme yapılıyor. Ne diyoruz? Örnek olarak, niyet ettim. Allah rızası için İki namazınızın mesela sünnetini kılmaya bakın, değil mi? Niyet ettim, niyet azmettim, gayet ettim, kesin karar verdim. Ama geliyor. Allah razı için Allah Allah'ın razı olması. İnsan neden razı olur? Eğer bir şey istediğimiz gibi olursa onlar razı olur biz de mutluluklar. Mesela bir terziye kumaş verdik, biz ona tarif ettik işte, şöyle şöyle, şöyle olsun. Eğer istediğimiz gibi aynen yaparsa, tabii beğeniriz, razı oluruz, çok teşekkür sağ tamam deriz Ama verdiğimiz bu iş kumaş, istediğimiz gibi olmamış, yakası, boyu, balsı, hiçbir şey uymuyor bedenimize tabi bunların bize razı, olmayız muhteremler, olmayız bence. Allah da bize baktığında beden verir Mevlam bizlere, beden Allah verdi bunlara bence. Aklı veren Mevlamız, emreden Mevlamız. Kulum, ne buyuruyor Mevlamız? Kulum diye Mevlam, ben seni namaz için yarattım, bana şöyle şöyle namaz kıl, Allah buyuruyor bu şekilde. öyle buyuruyor bizlere. Allah'ın bunun şartını koymuş mevlamında Mevlam buyuruyor, Kulum bana şöyle şey namaz kıl. Allah'ın ismini bir kılmasak ne olur? Allah bunu tabi beğenmez, bundan razı olmaz. Işte. Namazı araştırmak lazım çok, ölmemiz gerekiyor. Niyet ettim, Allah rızası için şu namazı kılmaya. Niyet ettim, azmettik şimdi bence. Niyet edildiği anda, niyet bir de duvar oluyor şimdi var oluyor böyle. Yani etramızı şöyle kareşini aldık kendimize. Aldık. Ne oldu? Artık biz dünyadan koptuk. Her şeyi dışarıda bıraktık. O kareşine girdik. Batanımda. Oraya girdik. Niyet ettik. Sonra ne yapıyoruz? Namazın son altını şart dışında tekbir almak. Tekbir almak. İftitah tekbiri. Aklınız. İftitah tekbiri. İftitah fütuat, açış fetih tekbiri. Fetih, fütuhat tekbiri. Fethetme. Neyi fethediyoruz orada? İşte manevi fütuhat böyle şey. Elimizde açılması. Bunun bir ismi de tekbir tahrime. Haram olan tekbir bir ismi de. Namazın önce bize mübah olan şeyleri şu anda haram oluyor. Tekbir aldığı anda kişi aradığına kelimi konuşamıyor. Bir şey içemeyeyim tabii. Bu tekbir muhtemelen çok büyük Tekbir meselesiydi. Bir Eylülullah'a sormuşlar. Demişler ki, sen demişler, tekbir aldığın anda, neler hissediyorsun tekbir aldığın anda? İki kelime, Allahu Ekber, ama far bakını farz. Namaza bunda giriliyor. Farz ama böyle. Allah emri. Eylülah'ın buyuruyor, Sesabillah. Ve Rabbeke Fekke bir. İlk gelen emir mi Peygamber'in ve Rabb'e kefke bir, Rabbinin tekbir an, tekbiri getir belan veriyor. Allah emrediyor buna. Hem ilk gelir emir, vay, evvallah sürüyorlar. Hazreti Haruz Hazreti'ne, ye basa diyorlar. Sen diyorlar tekbir aldın zaman namaza girişte ne hissediyorsun diyorlar. Şöyle bir duruyor, şöyle bir duruyor, şöyle bir derin bir dalı inşâr açı gözünle inşâr ediyor. Dilim allah Ekber derken kalbim bunu yalanlamıyor diyor. Bakın, Cumhur söylüyor böyle. Dilim Allah-u Ekber derken kalbim bunu yalanlamıyor. En büyük Allah'tır. Ancak O'dur büyük. O anda diyor, dünya, hidika, gökler benim diye nazarımda bir zerek olmuyorlar diyor. Benim nazarımda görüşümde bütün dünya yerler gökler bir zerre kadar olamıyorlar böyle diyor. Allah'ın büyüdüğü karşısına baktı. Tabi namaza böyle girince ne oluyor? Bırakalım böyle bizimki basit bir işimizi de yani bırakalım işimizi de yerler gökler bir zerre olamıyor diyor. Allah'ın büyüdüğü karşısında. O yer akmışlarında yazmışlar. Öyle küçülüyor bunlara bana diyor. Tabi diyor böyle bir zerreyle de diyor uğraşmaya değmez böyle diyor. Allah'ın büyük hatıralarım diyor. En büyük Allah. O'dur büyük olan. O'na mahsus büyüktüğü az O'nundur. Başka her şey boştur. Her şey hayalde, her şey geçidir böyle diyor. O anda nefsimi unuturum. Her şeyi unuturum böyle. Namaza girerim böyle buyuruyor. Yine bir evli olanın biri namaza girişte tekbir alamazmış böyle. Namaza girişte böyle. Niyetini yaparmış, küller dönerek durulmuş böyle. Tam tekbir alacak, böyle bir sarsılırmış. Alamamış tekbirini böylece. Durun bu şekilde. Ancak zaman Allah'ın berdi inciden, böyle bir sarsılırmış böylece. Olurmuş. Diyor oğlum efendim sen böyle yapıyorsun? E Allah'ın büyüktüğünü anda hatırlıyorum. Kalbini kabul ediyor diyor. Sizler diyor mahkemede bir davanız olsa, diyor, biraz da suç, ceza alma riskiniz olsa, diyor, ne yaparsınız, değil mi, diyor böyle? Kadının karşısından tabi kadı diyor, tabii, o diyor hakim diyor, kadıymışlar. Gidersin, diye kadının karşısından diyor, artık süktüm büktüm, böyle yaparsın böyle, böyle diyor, ya. Allah, huzen ben beraber yaparım. Bunun için muhterem cemaatimiz, bu tekbir bak çok önemli, böylece. Şey. Allahu Ekber! En büyük Allah'tır cilaluhu. Ancak odur büyük olan, odur ancak büyük olan Allah adamın karşısında küçülecek böyle, tevazu edecek böylece. Sonra ne yapıyoruz? el bağlıyoruz muhterem. Eli bağlıyoruz. el bağlama burada sünnettir. Yalnız Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretlerinin çok nadir olarak elinin bağlamadığı Peygamber görülmüş muhteremler, Peygamberimizin. Çok nadir görülmüş. Bunun için Maliki mezhebi el bağlamazlar. Onu had almışlar. Kanak olarak. Maliki mezhebinde elini yanına salladılar bu şekilde bence. Ama Peygamberimiz elini bağlamış böyle. Çok nadir Peygamberi Niye bağlamamış. bu bağlamış muhteremler? Tabi araşıyor bunu müşehitler. Şöyle sahabeden nakil geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Bazen namaza girer zamanda peygamberimiz Allah Ekber dediği anda peygamber terifi peygamberimiz demişler. Peygamber bir cezbe gelen peygamberimiz ya, Allah'ın büyük azameti. Peygamber bir hediye gelen peygamberimize. ya, peygamber o anda belli bağlama gücü kalmaz peygamberimiz böylece. Yani peygamber, Allah Ekber deyince peygamberi kendini geçer mi yani salam bazen böylece. Çok nadir olan peygamberimiz bu. Yani demek ki bakın muhteremler tekbir almak kolay değil muhteremler kolay değil bence. Tabii cennete kolay değil muhteremler cennete kolay değil böylece? Tekbir aldık tabi el bağlıyoruz bağlama sünnettir yani Peygamberimiz hep bağlamıştır çok nadir bağlamamıştır el bağlıyoruz. Sıra ne yapıyor işin bakınız birden namazın böyle terdibinde bir insicam deniyor böyle, bir uyum var böyle. Yani kişi böyle biraz içine böyle girebilsek, namazın biraz cebini alabilsek, namazdaki her okunuş, her harekete, her fiilde muazzam bir uyum insicam böyle, böyle peş peşine geliyorlar. Tekbir aldık. Allahu Ekber, çok canlı olacak böyle. Allahu Ekber denilecek. El bağladık. Allah'ın büyüklüğü Azameti, heybeti Ne geliyor arkadan geliyor, okunuyor? Hem arkadan okunan, Sübhaneke vakit teminler. Sübhaneke Allahümme bihamdik okuyoruz. Sübhaneke bihamdik Rabbim seni hamdinle tesbih ederim Rabbim bak. Senin hamdinle tesbih ederim. Hamd, övgünle Hamd, sen ayırsın ya Rabbi. Ben sen ayırsın ya Rabbi. Ve senin tesbih ederim ya Rabbi. Nedir tesbih etmek? Rabbin sen her türlü noksan sıfatından münezzehsin Rabbim Alemler sahibisin, kudret sahibisin, alâkürreş en kadirsin, alimsin, basirsin ya Rabbi. Her şeyi gören, bilen, mühsin'in tasavvursunun ya Rabbi, senin hükmünde ya Rabbi. Yani namazda öyle bir uyum, öyle bir formül, öyle bir tertip var ki namazda yani biri birine peş öyle geliyor onlar. Allah-u Ekber, kul bir şart döneme girdi böyle. Allah'ın büyükte karşılığında, Allah huzurunda eli bağladığı, arkadan okunu Sübhaneke. Sonunda ne diyoruz en sonunda? Vela ilahe gayruk. Tabi Allah hep versem, çok duyacak. Ya Rabbi, senden başka ilahi yok. Yok ya Rabbi. Sana yöneldim, sana döndüm ya Rabbi. Sana kuluk Sana kulluk ediyorum. Yine sana döneceğim. Sen yarattı beni ya Rabbi. burada tevhid de noktalarını diyor. Sübhane şimdi kul tekbiri aldı. Elini bağladı. Sübhane okudu. Artık kul namaz aleminde. Dünyadan koptu. Kopmamız gerek yani. Dünyadan kul koptu. Kul namaza girdi. Kul mali bir da geçti. Öl alem geçti. Şimdi ne kalıyor orada? tabi her yerde düşman var ya, insana düşman bırakmıyor. Bir de burada şeytan var şimdi böylece. Şeytan da o anda muazzam bize kızıyor tabi şeytan. Yani haset olduğu için bize karşı eti dolaşıyor böyle. Yani sadır deniyor göğüste. Dolaşıyor. Kalbe sevmeye çalışıyor şeytan altına bizleri. Bu için ne yapıyoruz? Evinize bulunacak, bunun için şekiliyor. Evinize billahi Mineş Şeytanın diyor Allah Teala ya. Enzillahi, Allah'a sığınıyorum, Allah'ın sana sığınıyorum, Allah sığınıyorum. Şeytanın şerin rejim aşerinin şerinden sığınıyoruz. Böylece neden Şeytan'a burada muhatap olmuyoruz bak mütevelli. Yani bunda da hep incelik var böylece. Yani işte girsek o kadar incilik var ki her şeyin kişi burada Şeytan'a muhatap olmuyor böyle. Allah sığınıyoruz. Ne anlamaya geliyor mu? Abi buyurun aklıma öyle geliyor örnek olarak şimdi. Mesela bir çiftliğe gidiyoruz. Çiftliğin sahibinin de abi köpeği var ama kurt ağzının köpeği var birim yürü. Heybeti köpeği var. Savunuş köpeğinin de bahçede. İse korkuyoruz. E biz şimdi köpekte muhatap mı olalım orada? Köpekte boğuşalım mı onunla? Yok. Ne var? Kolay var değil mi? Ev sahibine zile basarız. kapıyoruz vururuz neyse ev sahibine bak ben geliyorum bak köpeğine bakar mısın? Tamam mı? Esab şükür dur bakalım dedim. Kebe siner bir şey girdi Yani kul orada köpeğe muhatap olsa, köpeğe boşna kalsa kulağda biter. İşte biz de bakımı trenler namaza girdiğimiz zaman eğer şeytana muhatap olsak, onun ehonvesi sizle böyle uğraşsak orada kalırız. Namazamirac uğraşırız o ulaşamayız bu Muşhi ne yapıyoruz? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Allah'a sığınırım. Allah'ım sana sığındım onun şerrinden. Ben acizim, kulum tamam diyor. Sen sığınım tamam mevla. Ondan sonra besmele-i şerif okuma. Besmele-i şerif 19 harf. 3 tane esma-i var onda böyle. Besmele-i şerifte. Besmele'nin çok ama çok esra var besmele-i şerifinde böyle Yani en şey bir Örnek vereyim. Bismillah derken bile ne olur buradaki ba, buradaki be, baştaki be'ye ay isyana dönüyor. Allah yardım isteyerek Allah adına, Allah adına olmuş oluyor. Yani kişi besmele çekini güzel söyleyebilirse, kişi bir zararlı bir şey işerken bile kul besmele e söyleyebilirsin. Ondan sonra gelmen der. Allah adına diye vereceksin. Allah'tan diye böylece. Sonra tabi bildiğimiz gibi muhteşemler Fatiha-i Şerif okuyoruz. Elhamşi okuyoruz böylece. Tabii Fatiha anlamına girmeyeceğim. Hiç de ona başka bir sohbette, ancak bir sohbeti özel olarak yaparız. Fatiha-i Şerifi'yi. Çünkü Fatih i Şerif, Koneke'nin özü. Koneke'nin özü Fatih i Şerifi böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her okuyacağı Fatiha'yı Başka anlam çıkardım muhtemelen ben. Fatiha'dan böyle, manevi olarak böyle. Tabi sözü başka böyle. Lükot başka böyle Ona bilinen kelimeler bunlar. Ama o kadar din anlamı böyle. İşte. Manevi olarak öyle bir hazine ki Fatiha-i Şerif İslam öyle bir mesela. Ki Allah, Allah bütün alemler Rabbi mevlamet Bu alemler gezmekle böyle. Ruz'u alemi, Berz'u alemi, Meliküt alemi, Ceburut alemi neler bu alemlerde o alemden Rabbi Mevlamız, yaratan Yöneten Mevlamız, her alem başka denge düzeni var. Yani bir o mı oralara, artık sahili olmayan bir deniz alemler böylece. İnşallah Fatih'e başka bir sohbet işlemler yapmak için böyle öyle bir açıdan inşallah. Açıklarım için işte sonra şeyini. Sonra Fatihten sonra zamm-ı sure diyoruz. Zam ek ilave anlamına geliyor. Zam ek kondu mesela. Para ek kondu kendisine. ilave kondu. Zam-ı sure Fatiha'ya bir süreyi zamet ek ilave et anlamaya geliyor. Bu okunuyor. Bundan sonra sıra geliyor rükya gitmeye. Rükü. Nedir rükü? Kulun Allah huzurunda saygıyla eğilmesi Allah huzurunda. Bu eğilme ancak Allah'a olur. Eğer Allah'tan başka bir işten böyle eğilirse Allah'ı dinden çıkarken kafir olur. Rükü budur böylece. Kul ne yapıyor? Rüküye giderken yine tekrar tekbir alınıyor. Allahu Ekber yani kul kime eğiliyor? Kul büyük olarak kimi kabulleniyor? Kul kimin huzurunda? Hatırlaması için bunu tekrar tekbir alınıyor. Rüküye giderken. Allahu Ekber deniyor. Rüküye gidiliyor. İnsan, iki belinden oluşuyor insan böyle. Belden yukarı nısr-ı deniyor. Belden aşağı nısr-ı esvel deniyor. İnsanın aşağı kısmı dünya ile bağlantılı. İnsanın üst kısmı ise gökler ile bağlantılı. Yani kalp, ruh, beyin, arş, hep buna yukarıda bulunan böylece. İşte İnsanın başı beyni, üst tarafı eğiliyor Allah huzurunda. Tevbi bu muhteramlar. Yani Allah huzurunda onu azameti yüdkarın kul eğiliyor. Allah berde eğiliyor. Yalnız tabii burada acele etmemekte gerekiyor. Namazın tadını çıkarmak için Buranın Burada Ceyhun tapmak için de namazı biraz yavaş kıma gerekiyor. Allah-u Ekber eğildik. Tabi fükü bölüne girmeyeyim şu anda konuyu dağıtmamak için. Rüküde ne yapıyoruz? Üst sefer en aşağı Sübhane Rabbi'l Azim diyoruz. Be buradaki P değil. Bir de Sin. Sub olmaz böylece mana bozulur. Sin ince S yani. Sübhane Rabbi'l Azim diyoruz. Bak. Ey azim olan Rabbim Adamasabdan Rabbim, Rabbim, sen ederim Rabbim. Sen 90. müessesin ya Rabbim. sefer böyle yavaş ama böyle. Yavaş yavaş. Şu kalkıyoruz. Simi <Sessizlik> Allahu limen hamideh. Sonda he var. <Sessizlik> Simi Allahu limen hamideh. Allah Teala kim hamd ederse ona kim şükrederse Allah bunu işidir görür bilir. Allah bunun karşılığını verir. Rükküden kalkışta bu söyleniyor. Rükküden başlığı kalkışta Semiallahu Hamide Doğrulduk. Doğrulduktan sonra, tam doğrulduktan sonra Kıvıya döndük. Rabbena lekel hamd. Allah'ımız burada vereceğim. Ya Rabbi bak, Rabbena Ey bizim Rabbimiz Yaratan Rabbimiz, Mevlamız Lekel hamd. Bütün hamdi sana övgüler medheri sana mahsusun hakkındır ya Rabbi. Yani kul burada nimeti görüyor, Allah'tan nimet geliyor her Allah şükür makamı deniyor buna. Bundan sonra kul burada secdeye gidiyor derler. Nedir secde? Kulun Mevla'ya en yakın olduğu manevi durumu kulun. Neden? Nusfe esfel. Kişinin üst kısmı ki kalp orada bu orada, beyin burada, beyin insanın arşıdır. Bu ne yapıyor? En mütevazi olan, ayak altından çiğnenen toprağa gidiyor beyin. Kafa, yüz gidiyor muhtemelen. Böyle. Mütevazı. Yani kul burada ne yapıyor? Kul burada onurunu yürütüyor, böyle, beynini atıyor. Böyle. Gurunu atıyor kul burada. Allah'ın büyüdüğü karşısında, yine secde eder, alarak, tekbir alarak, Allah'a emanet olunca, kul ne yapıyor orada? yeri atıyor kendisine böyle. Atıyor. İşte secde mahalli kulun fena filah hali maneviyatta. Fena filah. Yani kul artık orada benlik kalmıyor. allah Teala tam teslimiyet. Allah tam teslimiyet böyle şey. Onur benlik kim? Hepsi bitti. Hepsi bitti. Allah-u Ekber en büyük Allah'tır. O'dur yaratan. O'dur büyük olan. Diye Allah uzak kul kene yere atıyor, kul büküyor, tükeniyor. Kul senafile oluyor orada, secdeye kapanıyor. Bir defa secdeye tam secdanı varıtan sonra en aşağı üç defa, en aşağı üç defa ama çok yavaş hem, acele etmeden. Sübhane rabbiel e e a'la. Sübhane rabbiel a'la. Arap e'allâ o arada elifi aynı vuracağız e'allâ diye bunu dikkat edelim inşallah anlamı bu şekilde e'allâ ul ve anlamına geliyor çünkü yani en yüce olan Rabbimi tesbih ediyorum yücelik ona mahsus o yücelik kubuda bitti burada secdeye vardı alnı toprak koydu yere koydu kişi secdede tespit yaptık sonra ne yapıyoruz oturacağız şimdi kalkacağız secdeden Yine tekbir. Yani hiç Allah'ı unutmamak için tekbir anlayıp tekrar. Allahu Ekber kul burada seyreden kalkıp oturuyor. Işte Otururuz. Bu nedir? İnsanın topraktan yaratılışı anlamına geliyor bu Ki Mevlam buyuruyor. Min ha halak hüküm. Sizi ondan yarattı ve tapaya atmayı. Vefiha tekrar size O'na döndüreceğim evla buyuruyor. Şimdi kul ilk secde halinde kul yok oldu artık, kul bitti, tükendi. Allah'ın büyütü kul bitti, tükendi, toprak oldu kul yalnız, gitti. Allah kul tekrar yaratışın şimdi burada bence. Kul yaratıldı, otur dünyaya geldi. Dünyaya geldi, sonra bir kişi duruyor tabi, durmak gerekiyor da. İkinci secdeye gidiliyor tekbirle. Bu nedir? İkinci secde arası kulun dünya hayatı işte bu muhteremdir. Bu kadar. Yani dünya hayatı o kadar basit o kadar kısa öyle bir hayal hayal muhteremdir. Mesela şöyle geçmişlerimizi hatırlayalım. Herkes yakınlarını, şunları, bunları Bir tabi tarihsel olarak tabi böyle ünlü kişileri hatırlayalım. Hayatına bakıyoruz. Mesela. Düşünelim mesela. işte şöyle doğmuş. Doğumunda şöyle şenitir yapılmışlar. Şubu olmuş. Gençliği böyle geçmiş. Şöyle makamlara gelmiş. böyle gelmiş. Dünyada tek adam gider olmuş. Peki sonra ne olmuş? değil mi? Sonra ne yapmış? O da bir kefene bürünmüş O da bir kefene bürünmüş Mezara girilmiş. Üzeri örtülmüş. Gitti, gitti. Aç mezarını mı? gitti o Sonra bu iş bu şekilde böylece. Demek ki birisi sizden kalktı Allah'a oturduk. İlk yarışımız dünya hayatımız. Biraz durduk. Bu dünya hayatı işte böyle. Bu dünya hayatı ne oldu şimdi? Bebekliği, çolukluğu, gençlik, ortaya işte şunlar bunlar böyle koşma koşuşturma şunlar bunlar derken böyle nasıl çocuk oyunca dağlar çocuk? Biz de dalıp dünyaya Hazar Selan geldi yapış yakamıza Gel bakalım buraya, gel bakan buraya. Ama aziz, oyunum yarım kaldı. Yok, dinlemiyor, mi? Nasıl şimdi çocuk mesela, şimdi çocuğu annesi alır da, gezmeye yere gider. Gitti, gitti yerde, çocuğun böyle, yaşıtı varsa orada, çocuğu onu seviyorsa, tam oynar çocuklar şimdi böyle. Tam oynarlar, oyun tam kızışır, annesi kalkar. Hadi kalk, eve gideceğiz. Ama annem, oyunum yarım kaldı. Yok, dinlemez bu şekilde şimdi büyük de böyle muhtemelen biz oynuyoruz bu şekilde azarsan geleceğe bakacağız ki aman azar ne oldu ben? bak eğim yarım kaldı eşeğim yarım kaldı taksizim var senetim var sepetim var şuyum kalma kalma işlerim oyunum yarım kaldı dinleyelim muhtemelen yapış yakamıza bizi çekiyor atıya gelemezler muhtemelen işte ikinci secde ölüp tekrar toprağa dönme Orada yaratıldık maddemiz, toprak maddeleri yaratıldı diye döndü böyle. Üsümüz örtüldü, çürdük kaldık orada bu şekilde. Sonra İsa Hürri su üfürecek. mahşerden sonra, mahşerden kalkıyorlarsa tekrar. İşte ikindi secdeden kalkış da kabirden kalkış. Kabirden kalkış böyle. Su üfürülüyor böyle. Kabirdeyiz. Bedenimiz oluştuğu her ruh gelecek bedenini bulacak. Aynıkini bedene bulacak, hamusu üflüyor meleği. Gökler çınlıyor meleği. Zabana koşuşuyorlar. yerde bizi yer fırlat dışarıya. Attı dışarıya bizi yer. Yerimiz attı dış çıktık. Kabreden kalktık. Üflüyor meleği. O kalkı anlamına geliyor. İkinci ne kadar kalkış da mahşer yerinde Allah huzurunda hesaba çekilmemiz muhtaç. İkinci kalkış da mazardır. İkinci kalkış, daha da hüzünlü oluyor burada böyle. Daha hüzün oluyor. Böylece. Çünkü öldük. Toprak olduk, çürdük. Be'lham bizi tekrar yarattı. Beram tekrar kaldırdı. Böylece. Kaldır Be'lham bizi. İkinci de kalktık. Hemen el bağlıyoruz. Hemen. Allah'a haber. Hemen el bağlıyoruz. Allah huzurunda, mahşerde hesaba çekimi bekletme oturuyor. Mahşerde böyle. Tepemize güneş yakıyor tabi böyle. Tamamdan bize dünya Gümüş haline dönecek dünya o zaman mahşerde tamandan yakıyor bizleri, tepede güneş yakıyor, muazzam mahşedin mahşiyi kalabalık, izdiham ver, Üst üst insan böyle, Üst üst insanlar böyle, güneş yakıyor, cennet patlatışını saçıyor, zavana koşuyorlar, o durumda iki rekatta kaldık. İşte iki rekatta böyle yapmamız, düşmemiz gerekiyor ki Allah huzurundayız. az sonra hesaba çekileceğiz çekileceğiz böylece. hemen tabi ikinci rekatta besmele başlıyoruz eylem okuyoruz, yine tekrar yani bize bir imkan verilmiş tekrar dünyada şimdi şey bize Rabbim bir imkan daha vermiş kulun biraz daha kal dünyada eylem buyuruyor kulun ne haberleştiğinde namaz geçiyor vakti tekrar rükû sece yapıyoruz ikinci rekattın ikinci secesinden kalkışta Oturuyoruz oradan maddeler. Her iki rekat bir manevi derece alma. Mevla anlamına gelir. Her iki rekat böyle. İkinci rekatın ikinci derecesini tamamladık. Mevlam buyuruyor kulum otur şimdi Mevlam. Otur Mevlam buyuruyor. Nasıl oturuyoruz? Tabi edeb ile. Terbiye ile. Allah huzurundayım maddeler. Mevlam otur kulum bize buyurdu. Oturuz orada. Allah huzurundayız her şeyi gören birim Mevlamız beyleyecek. O da kudu azamet sahih Mevlamız. Onun huzurundayız. Tabi edeb ile tercih ile otururuz beyleye. çöktük. Ellerimiz dizimiz üzerimizde. Önümüze bakıyoruz. Allah huzurunda taburda boş durmuyoruz. Ne yapıyoruz orada? Ettehiyatı duası okuyaması. Ettehiyatı beyleyecek. Peygamberimiz mireçte okumuştuk. Peygamberimiz onu okuyaması. Ettehiyatı bu anlamı çok büyük müteahhımlar. Yani her namazda etihaat okunuyor tabakman. Okunuyor. Bu aynı başta okur muyor Dört mesle bu şekilde. Dört mesle bu şekilde okunuyor belirce. Bir iki kelime farkı var yani arasında ama etihaat okunuyor dört mesle okunuyor. Bu etiyatı çok mühim müteahhımlar. Çok mühim belirce. Yani Allah Teala'ya bela orada bir nevi Allah'a selam verme mülk Allah'ındır belirşar. Bütün bu ona mahsustur. Onu hakıdır de yine burada kul ne yapıyor? Peygamberle burada bir selam veriliyor. Peygamberle kulla selamlaşıyor burada devam Sonra kul burada ne yapıyor? Bütün Allah'ın salih kuluna dua ediyor. Bütün salih kullarına o akadan kelime şahadet engeliye böylece. Kul burada tekrar imanın iman deniyor buna. Tazeleme böyle. Eşhedü diye başlıyor böyle. Yani şahate başlıyor. Ve tabii eğer 3-4 kez namazda ayak kalktı tamam diyor. Eğer iki kez namazı ise ya da kişi kadi ehire namazını oturuşu ise etek biten sonra arkadan peygamberimize salat okunuyor bu Allah'ın Allahü Aslam barakalâh. O da peygamberimize getirilen salavat-ı eder bunlar benimce. Yedem. Ehlâdülhâl imana gelmemize vesile peygamber olur muhtemeler. O çalıştı peygamber Azı cemaatimiz. Çok çalıştı peygamber. Çalıştı böylece. Hem de nasıl bir ortamda çalışır peygamber muhteremler. Mekke döneminde müşriklerin muazzam baskısı, zulmü o dönemde böyle. Peygamber yaptı o kadar baskılar, zulümler böyle. işkenceler böyle. Peygamber hepse göğüsledi. Göğüsledi. Sırı bizi kurtarmak için muhterem tutamak için böyle. İslam'ı duyurmak için peygamberimiz her şeyi gösterdi. Sonra Medine dönemi başladı. Evet Medine içerisinde İslam dedi kuruldu. Ama İslam orada kalmayacak ki İslam dünya yayılması gerekir. İslam'ın yayılıyor. Gerekiyor. Son peygam, peygamberimiz adı cemaatimiz yani peygamberimizin dünyada bir gün gülmedi muhtemelinde. Gülmedi böyle şey. Peygamberimizin karnı bir gün tıka doymadı mı? Peygamber doymadı Yani kuru arpa ekmeğini Peygamber'in doyasıyı yiyemedi mi? Yemedi Peygamber'eş. Çok zamanlar evinde ateş yanmazdı Peygamberimizin. Yani bırak yemeye evinde ekmek pişmezdi Peygamberimizin O Peygamber Ali'sın adı O çöl duasında deve üzerinde Peygamberimiz dileseydi Medine'de İslam devleti kuruldu böylece. Sahabeleri etrafında koşuşuyorlar Ya Rasulallah, diye böylece. Evinde oturabilir. Mecliste oturabilir peygamber diyece. İsa'da çekilebilirdi. Ama hayır. O Allah'ın rızasını talep etti böylece. Çünkü son peygamber. Başka peygamber gelmeyecek. İslam duyulması gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam o çöl doğasında muhtemelinde. 50-60 derece sıcak böylece. Deve üzerinde. Öyleyse arabası bir şey yok peygamberden böyle. Deve üzerinde aç susuz. Su olsa bile çölü su, kaynak su. Onun için peygamberimiz bir düşmanla uğraşarak İslam işte, tebliğe çalıştı. Bunun için peygamberimizde hepimizden borcumuz var muhtemelenler. Onun üstünde hakkı hepimiz hakkı var peygamberimizin. Namaz peygamberimize peygamberimizde o zaman savaşı okunuyor peygamberimizde. Ondan sonra dua ediliyor orada Rabbena atina, Rabbena fili dualarını muhteremler Rabbena atina duasında Allah'tan ne istiyor orada dünyada ahirette her şeyin en hayırlısı güzel var atina fiddynya hasene ve filahakti hasene yani bu duada çok böyle bir bambaşı dua muhterem hem ayet-i kerime kendisi yani ya Rabbi bizlere dünyada da Artede her şeyin en güzelini, en hayırlısını ver. Biz bilemiyoruz çünkü, bilemiyoruz böylece. Sonra sonda şöyle bağlanıyor Rabbin adı Ve kime azab benlar bak? Ve azab Ya Rabbi, sen biri ateşin azabından koru bize Rabbi, cehennem koru bize Rabbi, cehennem azabı. Tabii ateşe dayanmaz mutlaklar var, dayanmaz bu şekilde böylece bir gün Lokmaneser'in oğlu babasına gelmiş babacığım demiş daha küçük çılık babacığım ben arkadaşlarım şöyle şey yapıyorlar ben de gideyim onlarla karışayım mı izin verir misin bana yavrum o işte günah var ama onda Allah razı değil günah var yavrumun yavrum da ama arkadaşım oynuyor baba. Yavrum onunla oynuyor ama onların belki ateşe dayanırma gücü vardır onların yavrum. Sen gene bir dene bakayım yavrum. Eğer ateşe dayanma gücün varsa git ona. Ateş yanıyormuş. Tutuyor par bir pamanı. Yavrum şu pamanı biraz soğuk ateşe. Biraz yanaştırıyor. Ama baba çok dayanmayacağım ben. Yavrum o zaman o işi yapma sen be yavrum be. Bak sen ateşe dayanamıyorsun yavrum öyle buyuruyor muhteremler. Kimin ateşte yanmaya dayanma gücü varsa o günah işleyebilir. Ama kim ateşte yanma dayanma gücü yoksa günah işlememesi gerekir diyor muhteremler. Vekin azabenlar bak. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Bizleri o ateşin azabından koru bak. Vekin azabenlar. Hem de vekini değil, beni değil de çoğu yapıyoruz. Ve ağa bizleri böyle. Yani hepimiz, birimiz dua ediyor bak böyle. Yani namaz kılanlar almış şirket. Bak. Yani namaz kıymayan zavallı, gafiller bu duanın dışında kalıyor bunlar. Yazık olsunlar bak. Lakin azabenlar. Bunu biz de söylüyoruz. Her cami cemaatı söylüyor. Bütün dünya küreğe bu söyleniyor işte. Yani zamanı kutbu azamı da Kırk'ta yediler böyle, hastalar, garip, aşıklar bunu söylüyorlar. Ve kına azabenlar, ya Rabbi bizleri, şu namaz kılan cemaatini ya Rabbi, ateşlerden koru ya Rabbi. Böyle bir dua bak, namazın özelliği, kardeşliği muhtemelen böylece. Arkadan sonra, Rabbenau firli. Tabi çok özetliyorum muhtemelen de. Yani aslında çok anlamları geniş bunların böyle. Yani öyle işlenir dağılsa da var ki bunlarda. Öyle bir insicam uyum var ki bunlarda. Öyle özellikler var bunlara. Böyle. Bir de bakın şuna bakın. Yani namazın hatta sonlarına geldik. Allah'a burada sığınıyor ateşi azabından. Bak. Yani incelikleri böyle. uyum bakın böyle. Tertiğe bakın. Yani namaz kıldık ya. Ben namaz kıldım. Efendim şöyle böyleyim. Yok böyle. Yani öyle yok kapatılır yok. Ah bu Namaz kıldım diye beriçe. Ne yapıyoruz? Ya Rabbi namaz kıldık ama kabul etme Bilmiyoruz. Bir de namazın işini düşünün. Çıkacağız, dünyaya gideceğiz. Orada günah dalmayalım Ya Rabbi. Bizi günahtan koru ki ateşe yanmayalım. Bakma temeller. Yani bir duvarında anlamı da namazın sonrasını da bu kapsiyor bu. Son ne diyoruz? Rabbenaufirli veli valideye. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَكُمُنْ حِسَابٌ Bunlar noktalarını yaramaz bence. Kısır anlamı vereyim inşallah. رَبَّنَا Ey bizim Rabbimiz Beni affe burada, beni ama. Bizi diye burada şimdi. Beni burada affet. Neden burada? Beni diyor hepimizde. Burada kul en günahsızda kendini görüyor burada. Bak ya bu Kul bakıyor ki Evet bu namaz kılanlar, milyarlar, daha önce geçen ümmetler böyle bütün Müslümanlar katrilyonlar vereceğim. Bu kadar ehli iman mümin münat ama kullara bakıyor ki en günahkar kul kendini görüyor bir arada. En günahkar görkünü görüyor. Onun için Rabbenağfirli Rabbim beni affele. Ben çok günahkarım ya Rabbi. Sonra veli valideye. Annemi, babamı da affele bakınız. Bir insanın yavrusu namaz kılıyorsa o anne bu hayatta olsun mezarda olsun bak. Ona her namazda, her dua okunuşta ona gidiyor bak. Af gidebilecek. Gidiyor. Veli valideye ya Rabbi babamı da affeyle ya Rabbi. Onlar seyah oldu dünyaya Ona Onlar bizim karını çektiler. Sonra velil müminine evet, bak. bütün müminlere ya Rabbi verecek. Eski dahil verecek. Hepsi böyle. Hepsini ya Rabbi'ye Afele yevme yekum hesab işte mahşer gününde hesabın başladığı günde ya Rabbi korkulu günde titreme gününde böylece afele diye okuduk bu namaz tamamlanıyor. Ne kadar gereksinde namazdan çıkış için izin gerekiyor şimdi berice. Bu da neyle oluyor? Selam ile olan namaza çıkış oluyor. Namazı önce sağ selam veriyoruz. Sağımıza melek var. O durmadan namazdayken Bizim muazzam, terakkub böyle. Belan buyuruyor. Rakibin atit. Bu rakib, bunun ismi murakub böyle. Bizi gözetliyor. Her namazda, her namazda böyle gözümüze dikiyor. Ne okuyoruz, ne yapıyoruz? Hepsini kayda alıyor. Böyle kağıt kalem değil muhtemelen böyle. Aynı böyle hilo gibi böylece. Hem görüntüyü, hem sesleri içimizde alıyor böylece. Nasıl Bu ışınla içimize giriyor? Röntü ışınla içimize giriyor. Bu melek de Böyle kayda alıyor böylece namazda gönl nerede kalp nerede ruh nerede göz nerede din ne okuyor hepsini alıyor böyle alıyor bunları aldı bunları şimdi önce ona selam veriyoruz ama çıkışı böyle Esselamu aleyküm ve rahmetullah selamet böylece eğer cemaat namaz kılıyorsa önce meleği sonra sağımızaki ne edeceğiz böylece kalbimizden Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selamına olsun diyoruz böyle şey Buna selam verdik. Peki melek ne yapıyor? O melek selam mecbur muhteremler. Vacbolu üzerine bakınız. Allah'ın selamınıza. O da anem bize selam ve aleykümsel ahmetullah diyor böyle. E duyamıyoruz. Niye duyamıyoruz? Baştan söyledi muhteremler. Cihazdan çalışmıyor. Duyan var mı? Var muhteremler. Sonra sol selam veriyoruz. Onu da söyleyelim. Duyan var deneyeceğim muhteremler. Bir mübarezat da Medine'de Ocaklar tahmin ediyorum galiba ikimiz ayrı bir namaz kılıyor belirici yani farz namazı değil de namaz kılıyoruz selam verdi tabii o da sel benden sonra selam verdi o da uzun namaz kıldı benden selam verdi şöyle bir yüzü kızardı başta hafif ağlama başladı belirici başladı dedim gelmiyorsun bir hasta bir şey oldun yok Bahamedi dedi bana. Ne gafilim ben dedi. Be. Ne gafilim ben. Ne oldu hayrola? Meleklere selam veriyorum dedi. Melek ve aleykümselam rahmetullah diye selamı alıyor. Belen sesini duyuyorum ama onu göremiyorum. Niye göremiyorum dedi? Demek kalbi perde var dedi. Daha günahım vardı bakmadılar. Bakın aziz cemaatimiz. Yani namaz hiçbir şeye boş diye bakın berece bakın. Melek bizi gözetiyor böylece. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyor. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bak. O da bir selam verdi. Sonra selam veriyor selamı. O da bir selam veriyor muhtemelen. O da selam veriyor. Ondan sonra ne yapıyoruz? Peygamberimiz muhtemelenin genelde Aleyhisselam Hazretleri üç sefer istiğfar da eder peygamber. İstiğfar üç sefer. Yani estağfurullah estağfurullah estağfurullah sonra peygamber Allah'ın tasarram okur muhteremlerdir. Neden peygamber istifade ediliyordu? Bir sefer yani ya Rabbi yapamadım. Kılamadım. Der. Olmadı namaz. Bak muhterem. Olmadı hocam. Yani onu beni değil. demek ki ne gerekiyor burada? Bak peygamber yapıyordu. Bir sefer sevabını peygamberimiz Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Allah affetsen beni. Ya Rabbi yapamadım ya Rabbi sana gerçek olup edemedim ya Rabbi. O namaz, Miraç dinin gereği, ilahi huzur da yapım anlamına göre, göre Halbuki bırakalım Peygamberimizin namazında böyle sahabenin namazından bizlere bir zerre bir kılcım kalbimize verirse ne hale gelir muhteremler. Eylülullah'ın biri kitabını yazıyor. Hazreti Esra kitabını yazıyor. Eylülullah'ın biri muhteremler. Allah'a çok dua ettim diyor. Kitabın ı Müellifi kendisi de. allah Teala'ya çok ama çok dua ettim. Dedim ki diyor, Ya Rabbi. Peygamberin namazını ben anlayamam. O başka bir alem. Yani ona benar dayanamaz. Peygamberimize namaz verilen feyizin bir damlası böyle sıçrasın. Ya yanar ölürüz, çıldırırız muhtemelen bir şey var. Cezbeden böyle. Yanarız Allah için yanlar bir şey yapar. O herkese böylece. Ya Rabbi ben diyor Resulullah'ın namazına bir şey istemiyorum Ya Rabbi sende. Ona dayanamam. Ama ne oluyor Ya Rabbi diyor. Sahabelerin namazda aldığı zevkten bana bir damla bir nasip et bir namazında Ya Rabbi bana diyor. Böyle. Çok güver diyor. Bir gün tam rükuda rükuda bu hal veriliyor muhtemelen. Sahabelerin aldığı namazı aldığı feyz böyle. Sübani Rabbini azim deyince bütün perde böyle kalkıyor böylece bütün perde kalkıyor böylece. Allah'ın azameti, kudret azametiyle böylece. Öyle şey geliyor böyle, namazı tamamlayamıyor muhtemelen. İşte böyle namazlar muhtemelen. Peygamberimiz böyle namaz kılıyor. Peygamberimiz üç sefer estağfur estağfurla estağfur bak. yarab yapamadım ya Rabbi. Yapamadım. Neden? Allah'ı biliyor muhtemelen. Azameti biliyor muhtemelen. İnşallah azı cemaatimiz, biz de inşallah evimizden geldiği kadar namaza da önem veren müşterenler, namaza acele etmilen verle bile, namaz okurken böyle tarz okumışlar böyle. namazdayı Allah azizname bilece, öyle kumaş alışalım inşallah, dilatarı fatiha.